383 numaralı konu, Abdullah bin Revaha'nın halkı şehit olmaya teşvik etmesi, evet, sahabe ordusu Maana vardı, orada, Heraklin Rumlardan 100 bin kişiyle Belka Nahiyesindeki Meaba geldiğini ve Malik bin Zane'nin kumandası altında Lahme, Cüzam, El Elkayn, Behra ve Beli kabilelerinden de 100 bin kişinin ona iltihak ettiğini öğrendiler, orada iki gece kaldılar ve Hazreti Peygamber'e bir mektup yazarak, Hz. Peygamber'i durumdan haberdar ettiler ve ne emrettiğini sordular,